Farklı yorumlar yapılmakla birlikte hocam. Dabbe nedir? Dabbetül ard yani bizim bildiğimiz kıyamet alametlerinden biridir. Ama Kur'an-ı Kerim'de illa dabbetül ardi teekül min seeteh ayeti geçiyor ama o başka bir dabbedir. Mesela neden bahsediyor? Hazreti e, Süleyman zamanında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı inşa ettirirken Hazreti Süleyman e, bastonuna alnını dayanmış iken, e, onu bir e, kurtçuk e, gelip kemirmeye başlamış tabanından dibinden o bastonu. O kurtçuktan bahsediyor. Ee, Hazreti Süleyman meğer e, o haldeyken vefat etmiş kimse farkında değil vefat ettiğinin o kurtçuk onun e, bastonun e, dibini kemirmeye başlayınca boşluk meydana gelince baston kayıyor tabi düşünce Hazreti Süleyman da düşüyor o zaman e, vefat etmiş olduğunu anlıyorlar. O yani orada o ayetteki dabben kelimesi. Kıyamet alameti olan Dabbe ile alakalı değil. Hı hı. Ama hadis-i şeriflerde kıyamet alametleri bahsedilirken yerden bir e, e, hayvanın bir canlının çıkacağı ve kıyametin e, geldiğini, bildireceğini ifade ediyor. O, ama başka da bir de geçen e, senelerde miydi bir şey çıkmıştı e, Avrupa'da mı? Dabbe'den bahsediyorlardı. Onun da e, kıyamet alaka, alametiyle ilgisi yok. Hmm. Ama bu ahir zamanda çıkacak yerden bir canlı hayvan, bir mahluk ve o kıyametin alameti olarak e, kıyametin geldiğini bildirecek bu konuda işte hadise. Şerifler var.